Anton Çehov Hikayeler Çekilmez İnsanlar Okuyan Akın Altan Yevgraf Ivanoviç Hiryayev, küçük toprak sahibi çiftçilerden bir papazın oğluydu. Generalin dul karısı Bayan Nikova, rahmetli babasına on dönümlük bir toprak hediye etmişti. Yevgraf köşede, bakır leğenin yanında durmuş, ellerini yıkıyordu. Her zaman olduğu gibi sakalı taranmamıştı. Yüzünde endişeli bir asıklık vardı. Ailesine döndü ve şöyle dedi. ''Havaya bakın, yine yağmur başladı. Bu gerçekten Tanrı'nın bir cezası.'' O söylenip dururken bütün aile sofraya oturmuştu. Yemeğe başlamak için onun işini bitirmesini bekliyorlardı. Karısı Fedosya Semyonovna, yüksekokulda okuyan oğlu Piyotr, büyük kızı Varvara ve üç küçük çocuk masadaki yerlerini çoktan almışlardı. Üç yumurcağında yüzü yuvarlak ve dolgun, Burunları sivri, saçları kirli ve sertti. Belli ki saçları uzun zamandır makas yüzü görmemişti. Büyükler Yevgraf'ın sofraya gelmesini sakin bir şekilde beklerken çocuklarsa yemeğe bir an önce başlamak için sandalyelerinde kıpırdanıyordu. Şirya Yev sanki sofrada oturanların sabrını ölçüyordu. Ağır ağır ellerini ve yüzünü sildi, dua etti. Daha sonra masaya geldi ve yerine oturdu. Onun sofraya oturmasıyla kasesine lahana çorbası kondu. Avludan dülgerlerin balta sesleri ve ırgat Fomka'nın sinir bozucu kahkahaları gelmekteydi. Yağmur az yağmaktaydı ama iri damlaları pencereye vuruyordu. Piotr kambur görüntülü, gözlüklü bir gençti. Bir yandan yemeğini yerken bir yandan da annesiyle bakışmaktaydı. Kaşığını bir kez bırakıp öksürerek konuşmak istemiş fakat her defasında babasının dik bakışıyla karşılaşmıştı. Lapa tabağı masaya konulduğunda kararlı bir sesle öksürüp şöyle dedi. ''Baba, bugün akşam treniyle yola çıkacağım. Çoktan gitmen gerekiyordu. İki hafta benim için vakit kaybı oldu. Derslerim bir Eylül'de başladı.'' ''Şirya ne duruyorsun öyleyse git hemen. Bekleyince ne olacak sanki? Burada yapacağım bir şey de yok. Yolun açık olsun.'' dedi. Sofrada bir dakika kadar suskunluk oldu. Anne babanın kulağına eğilerek ''Hayatım git demesine diyorsun da yol masrafları için çocuğa para lazım.'' ''Para mı?'' dedin. ''Tabii ya. Doğru söylüyorsun. Parasız yola mı çıkılırmış? İstersen hemen vereyim oğlum. Neden daha önce söylemedin?'' Öğrenci rahat bir nefes aldı. Annesine neşeli bir bakış attı. Şilyayev usulca yan cebinden cüzdanını çıkarıp gözlüğünü taktı. Oğlu Piotra sordu. Ne kadar lazım? Moskova'ya yolculuk 11 ruble 42 kapik tutuyor. Ah, para, ah! Yevgraf Ivanich böyle diyerek içini çekti. Her para lafında Yevgraf'ın surat ifadesi değişiyordu. İşte sana 12 ruble. Üstü sende kalsın. Yolda harçlık olarak kullanırsın. Çok teşekkür ederim. Çok geçmeden üniversite öğrencisi şunları söyledi. ''Geçtiğimiz yıl hemen derslere başlayamamıştım. Bu yıl ne yapacağım bilmiyorum. Belki yine iş bulmam gecikebilir. Bir aylık yemek parası ve ev kirası on beş ruble ediyor. İş bulana kadar da bir ay geçeceği için... Bunu da sizden alsam olur mu baba?'' Shiryayev düşündü ve yine içini çekti. ''Sana on ruble de yeter. Al bakalım.'' Oğlu teşekkür etti. ''Daha giyim, kuşam, kitap masrafı, ders dinleme ücreti olarak para gerekiyordu. Fakat babasının yüzüne bakamadı. Adamı sık sıkboğaz etmek istemiyordu. Annesi, politika yapmayı beceremeyen her anne gibi konuşmanın ortasına atıldı. ''Yevgraf İvaniç, çocuğun ayakkabısı bile kalmadı. Kendine çizme alması için altı ruble daha verir misin? Hiç şu yırtık şeylerle Moskova'ya gidilir mi?'' ''Benim giydiklerimi alsın. Daha yeni sayılır. Hiç olmazsa pantolon parası verseydin.'' Şuna bak, insan giymekten utanır. Annenin bu son sözleri herkesin korktuğu olaya sebep oldu. Şirya Yev'in kısa ve kalın boynu kıpkırmızı kesildi. Öfke önce kulaklara, sonra şakaklara yayılarak tüm yüzünü kapladı. Yevgraf iskemlede oturmuş huzursuz bir tavır sergilerken gömleğinin yakasını da çözmeye başladı. Tüm benliğini saran duygularla boğuştuğu açıkça belli oluyordu. Odanın içini ölü sessizliği kapladı. Çocuklar nefesini tuttu. Fedosya Semyonovna kocasının bu halini görmezden gelerek ''Kocaman delikanlı oldu. Çırılçıplak dolaşacak hali yok ya.'' dedi. Shiryayev aniden ayağa kalktı ve tüm öfkesiyle kabarık cüzdanını masanın ortasına fırlattı. Onun bu hareketi üzerine masadaki ekmekler yere döküldü. Kasedeki yemekler masa örtüsünün her tarafına yayıldı. Yüzünde öfke dolaşıyordu. Avazı çıktığı kadar bağırarak ''Hepsini alın.'' ''Beni soyup soğana çevirin. Kapışın işte. Bir canım var onu da alın. Sizin için bunun da önemi yok.'' Üniversite öğrencisi utancından kızardı. Gözlerini önüne eğdi. Yemek yemeği de bırakmıştı. Yirmi yıldır kocasının dayanılmaz tavırlarına alışamayan Fedosya Semyonovna oturduğu yerde büzüştü. Eşi kendisine çatmasın diye sakinleştirici sözler etmeye çalıştı. Yüzünde şaşkınlık ve korku vardı. Üç küçük çocukla evin en çirkin yüzlü kızı Varvara kaşıklarını tabaklarına bırakıp öylece kaldı. Öfkesi gittikçe fazlalaşan, birbirinden ağır sözler kullanan Shiryayev masanın üzerine kapandı. Cüzdanında bulunan kağıt paraları silkeleyerek çıkarmaya başladı. Bedeni sinirden titriyordu. Alın, alın. Yiyip bitirdiniz beni, aç gözlüler. Alın da kapışın. Bu paralarla yeni çizmeler, yeni giysiler alın. Tabii ''Benim hiçbir eksiğim yok. Ben insan değilim.'' Rengi atan Piyotr birden ayağa fırladı. ''Babacığım, lütfen biraz beni dinler misiniz? Artık bu kadarı yeter. Çünkü... Çünkü...'' ''Kes sesini.'' Şivyayev bunu öylesine yüksek sesle söylemişti ki, başı sarsıldı ve gözlükleri burnundan aşağı kaydı. Piyotr, babasının kendisini susturmasına çok sinirlendi. ''Önceleri bu gibi durumlara katlanıyordum. Ama şimdi çekilmez oldu. Anlaşıldı mı? Çekilmez oldu.'' dedi. Baba ayaklarını yere vurarak bağırdı. ''Sana sus dedim. Laf dinlemesini öğren önce. Ben istediğimi söylerim. Sen de beni dinlemek zorundasın. Ben senin yaşındayken eve para getiriyordum. Sense hala babandan para alıyorsun. Defol git başımdan. Sana daha fazla bakamayacağım. Bu evi derhal terk et ve başının çaresine bak.'' Fedosna Semyonovna'nın öfkeden parmakları titremeye başladı. Fakat Yevgraf İvaniç, ''Ne biçim sözü o öyle?'' ''Şey, Petya, susun!'' diye bağırdı Şiryayev. Sinirden gözlerinden yaş akıyordu. ''Size susun diyorum. Bunları şımartan sensin hanım. Bütün suç senin. Oğlum bizi saymıyor. Ben tek kişiyim, sizse on kişi. Sizinle nasıl başa çıkarım? Hepinizi evimden kovuyorum.'' Büyük kız Varvara ağzı bir karış açık annesine şaşkın şaşkın baktı. Daha sonra bu bakışlarını pencereye çevirdi. Sararmıştı. Müthiş bir çığlık atarak iskemlesinin arkasına yığıldı. Baba elini kolunu sallayarak yere tükürdü ve büyük bir süratle avluya çıktı. evlerinin aile kavgası çoğunlukla bu şekilde biterdi. Ancak bu kez işin içinde büyük oğul da vardı. Kiliseye gelmeyenleri kafalarına sopayla vurarak döven papaz dedesi gibi çekilmez yapıya sahip olan Piotr, durdurulması çok zor bir öfkeye kapılmıştı. Yüzü sinirden sararmış bir şekilde, yumruklarını sıkarak annesine doğru yaklaştı ve tiz sesiyle avazı çıktığı kadar bağırarak, ''Artık babamın sitemleri çekilmez oldu. Hiçbirinizden bir şey istemiyorum. Kesinlikle hiçbir şey. Şurada bir parça ekmeğinizi yemektense açlıktan ölürüm daha iyi. Alsın, parasını da geri veriyorum.'' Zavallı anne sırtını duvara verdi ve karşısında oğlu değil de sanki bir canavar varmış gibi. ''Oğlum benim suçum ne? Ben sana ne yaptım?'' diyerek ağlamaya başladı. Piotr da babası gibi hiçbir şey söylemeden avluya çıktı. Şiryay evlerin evi kırların ortasında bir evdi. Yan tarafında bir uçurum, evin yolunun her iki tarafında da genç meşelerle kızıl ağaçlar vardı. Evle uçurum arasında bir dere akıyordu. Evin bir cephesi uçuruma, diğer cephesi ise kırlara bakıyordu. Etrafında ne duvar ne de çit vardı. Avluda ördekler, tavuklar, domuzlar geziyordu. Dışarı çıkan üniversite öğrencisi çamurlu yol boyunca tarlalara yürümeye başladı. İnsanın iliklerine kadar işleyen bir soğuk vardı. Tarlalarda yer yer su birikintileri ışıldıyor, sararan otlar göz mevsimini çağrıştırıyordu. Yolun sağ kıyısında bir bostan vardı. Bostanın her yerine çukur kazılmıştı ve üstündeki ay çiçekleri kurumuş, toplanmayı bekliyordu. Piotr, cebinde 5 kuruşu olmadan, şapkasız ve delik çizmeleriyle Moskova'ya yaya olarak gitmeyi hayal etti. Herhalde babası arkasından gelecek, korkudan bitkin bir halde geri dönmesini veya parayı almasını söyleyecekti. ise babasının yüzüne bile bakmayacak, yürümesine devam edecekti. Yapraklarını dökmüş ormandan sonra insanın içine hüzün veren kırlar başlayacaktı ve ardından tekrar orman. Sonra toprağa ilk kar düşecek, dereler buzla kaplanacaktı. Serpuhov ya da kurş yakınlarında açlıktan, yorgunluktan iyice halsiz düşecek, oracıkta yığılıp can verecekti. Ölüsünü bulduklarında gazeteler açlıktan öldü yazarak bu olayı haber yapacaktı. Bostanda yiyecek ararken, onu gören, kuyruğu çamura bulanmış beyaz tüylü köpek peşine takıldı. Sürekli yürüyor, ölümü, yakınlarının üzüntüsünü, babasının çektiği acıları düşünüyordu. Hayalinde, yolda karşılaşabileceği birbirinden ilginç serüveni, beklenmedik karşılaşmaları, korkunç geceleri beliriyordu. Sürekli rahibelere rastlıyordu. Bunun arkasından, gecenin karanlığında tek penceresinde ışık yanan bir kulübe görüyor Gelip pencerenin önüne dikiliyor, onun içeri almalarını istiyordu. Almasını alıyorlardı, fakat haydutların ortasına düştüğünü içeri girince anlıyordu. Karşısına büyük bir bey konağa çıkıyordu. Ona kim olduğu soruluyor, toprak ağasının piyano çalan güzel kızı ona aşık oluyordu. Genç Şiryayev üzgün bir şekilde ve bu hayallerle yoluna devam ediyordu. Çok uzakta, kül rengi bulutların oluşturduğu zeminde bir han beliriyordu. Hanın arkasında, tam ufuk çizgisinde, küçük bir tepenin üzerinde de demiryolu istasyonu. Bu tepe ona, sokaklarında fener yanan, arabalar geçen, fakültelerinde dersler verilen Moskova'yı hatırlattı. Bir an önce oraya ulaşmak arzusuyla yanıp tutuştu. İçini büyük bir özlem kaplamıştı. Tüm güzellikleri ve katı düzeniyle görkemli doğa etrafını saran ölü sessizliği ona derin bir umutsuzluk ve üzüntü verdi. O esnada arkadan bir ses duydu. ''Yana çekil!'' diye haykırıyordu. Fayton'a kurulmuş generalin yaşlı eşi Kuvşin Nikova yanından geçti. Genç Shiryayev eğilerek selam verdi. Kadına tüm samimiyetiyle gülümsedi. Hayallerinin kendi özeli olduğunu düşündü. Bu tür sorunlar her ailede olurdu. Önemli olan bunu başkalarına yansıtmamak. Piotr bunları düşünerek evden uzaklaşmıştı. Havanın karardığının farkına bile varmamıştı. Yağmur çiselemeye başlayınca geri döndü. Eve vardığında babasıyla ciddi bir konuşma yapması gerektiğine, birlikte yaşanması zor, çekilmez bir adam olduğunu yüzüne haykırmaya karar verdi. Evde onu bir sessizlik karşıladı. Kız kardeşi Varvara odasına çekilmiş, başa ağrıdığı için sızlanıyordu. Annesinin yüzünde tuhaf bir şaşkınlık ve suçluluk vardı. Büyük kızının yanı başında sandığın üzerinde oturuyor, küçük Arhipka'nın pantolonunu tamir ediyordu. Babası somurtkan bir yüzle, havayı bahane ederek odada dolaşıyordu. Öksürmesinden, adım atışlarından, hatta ensesinden kendini ne derece suçlu hissettiğini kestirebiliyordu. ''Demek bugün gitmekten vazgeçtin.'' dedi oğlunu gördüğünde. Genç Şirya babasına acıdı. Fakat aynı zamanda bu duyguyu yenerek, ''Beni biraz dinler misiniz?'' dedi. ''Ciddi ciddi sizinle konuşmamız gerekiyor. Sizi her zaman saydım. Bugüne kadar böyle bir konuşmaya girmedim. Fakat son davranışınızı görünce...'' Babası pencereye bakıp susuyordu. Genç öğrenci söyleyeceği sözleri ararcasına alnını sıvazladı ve büyük bir heyecan içinde... ''Tartışma çıkarmadığınız yemek vakti neredeyse yok gibi. Herkesin yediği ekmek boğazında kalıyor. Anlıyorum, babamsınız. Fakat size hiç kimse, Tanrı bile bizleri bu şekilde küçük düşürme, aşağılama hakkını vermemiştir. Annemi ezmekten kadında kişilik bırakmadınız. Kız kardeşim umutsuz ve sürekli bir tedirginlik içinde. Bana gelince... ''Bana akıl vermek sana mı düştü?'' ''Doğru, bana düşmez. Benimle istediğiniz kadar alay edebilirsiniz.'' ''Fakat annemi rahat bırakın. Annemi kesinlikle üzmenize izin vermem.'' Bunları söylerken gözleri parlıyordu ve şöyle devam etti. ''Karşınıza kimse dikilmediği için fazla şımardınız. Herkes korkudan tir tir titredi, sesini kesti. Ama artık yeter. Siz eğitilmemiş, kaba bir adamsınız. Anladınız mı? Saygısız, eski kafalısınız. Köylüler de sizden yaka silkiyor. Nedir herkesin senden çektiği?'' Üniversite öğrencisi korkuyu unutmuş, hiç ilgisi olmayan şeyleri arka arkaya sıralıyordu. Şaşkına dönen Yevgraf Ivanoviç sesini çıkarmadan oğlunu dinledi. Fakat bir an geldi, boynu kıpkırmızı oldu. Kırmızılık giderek yüzünü kapladı. Yerinde kıpırdanmaya başladı. ''Yeter artık, kes!'' ''Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz demek. Çok güzel. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz. Zaten size yakışanı da bu. ''Kes sesini dedim!'' Kocasının böyle haykırması üzerine Fedosya Semyonovna şaşkın bir yüzle kapının önünde durdu. Bir şeyler söylemek istedi. Fakat sadece parmaklarını oynatabildi. Shiryayev, ''Tüm suç senin! Bunu sen böyle yetiştirdin!'' diye karısına hakaret etti. Üniversite öğrencisi hırsla annesine bakarak, ''Bu evde daha fazla yaşamak istemiyorum. Kendi başınıza oturun!'' diye haykırdı. Varvara büyük bir çığlık atarak paravanın arkasına kaçtı. Orada hıçkırarak ağlamaya başladı. Baba Şilyayev hızla kendini avluya attı. Üniversite öğrencisi de kendi odasına çekildi. Bir daha hiç sesini çıkarmadı. Gece yarısına kadar yatağında gözlerini kapatarak yattı. Ne utanç, ne sinir, ne de belirli bir ruhsal sıkıntı duyuyordu. Artık babasını suçlamıyor, annesine acımıyor, vicdanı sızlamıyordu. Evde bulunan herkesin acı çektiğini biliyordu. Ancak suçlu kimdi? Kimin acısı daha büyük, kiminki daha azdı, işte orası belli değildi. Piotr gece yarısı ırgatı uyandırdı. Sabah beşte istasyonda olmak üzere atı hazır etmesini buyurdu. Odasına geçti, soyunup yatağa girdi. Fakat gözünü uyku tutmadı. Sabaha kadar babasının volta atarak iç çekişini dinledi. Zaten evde kimse uyumuyordu. Konuşurken de fısıltıyla konuşuyorlardı. Annesi iki kez yanına geldi yüzünde yine aynı şaşkın ve donuk ifade vardı. Üzülerek oğlunu kutsadı. Sabah beşte herkesle kibar biçimde vedalaştı. Hatta biraz da ağladı. Babasının odasının önünden geçerken içeri bir göz attı. Yevgraf Ivanovich giyinikti. Yatağa bile yatmamıştı. Pencerenin önünde durmuş parmağıyla camda trompet çalıyordu. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. dedi genç Chiryaev. Babaysa yüzünü çevirmeden güle güle ''Paran sehpanın üstünde.'' Yanıtını verdi. Irgat, üniversite öğrencisini istasyona götürürken kötü bir yağmur başlamıştı. Ay çiçekleri başlarını yere eğmişti. Otlarsa daha bir koyuydu. Son